Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Allah hakkında yalan uydurandan ve kendisine geldiği zaman doğruyu apaçık beyan eden bu Kur'an'ı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlere cehennemde yer mi yok? Ama doğruyu apaçık beyan eden bu Kur'an'ı getiren ve onu tasdik edenler var ya, işte onlar takva sahibi olanlar, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlardır. Onlar için Rablerinin yanında diledikleri her şey vardır. İşte bu, muhsinlerin, güzellik yapıp güzel olanların mükafatıdır. Allah, onların dünyada yaptıkları en kötü amelleri dahi örtmek ve yaptıklarının en güzeliyle onlara mükafatlarını vermek için böyle yapar. Resulüm, Allah kuluna kafi değil midir? Seni ondan başkalarıyla korkutmaya çalışıyorlar. Unutma, Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için hiçbir hidayetçi, ve hidayet yoktur. Allah kimi de hidayete erdirirse artık onu da dalalete düşürecek hiç kimse yoktur. Allah aziz, muntakim, bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve kimsenin yaptığını yanına kar bırakmayan intikam sahibi değil midir? Andolsun ki eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, hiç şüphesiz Allah derler. De ki, öyleyse bana söyleyin, Allah bana bir zarar vermek isterse, Allah'tan başka dua edip yalvardıklarınız, O'nun bana vereceği zararı giderebilir mi? Yahut bana bir rahmet dilerse, O'nun rahmetini tutabilir mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler de ancak ona güvenip tevekkül etsinler. De ki, ey kalmim, elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de elimden geleni yapacağım. Artık dünyada rezil edici bir azabın kime geleceğini ve ahirette de devamlı bir azabın kime ineceğini yakında bileceksiniz. Resulüm, şüphesiz biz bu kitabı sana insanlar için hakikati beyan etmek üzere bir hak ile indirdik. Artık kim hidayete ererse ancak kendisi için hidayete ermiş olur, kim de dalalete düşerse ancak kendi aleyhine dalalete düşmüş olur ve sen onların üzerine vekil değilsin. Allah, Ölüm vakti gelenlerin canlarını ölüm anında, Ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Sonra ölümüne hükmettiği canı yanında tutar, Ötekilerini ise ecerlerinin geleceği belirli bir vakte kadar bedenlerine geri gönderir. Muhakkak ki bunda enine boyuna düşünüp tefekkür eden bir kavim için Ayetler, ibret ve dersler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başkasını şefaatçiler mi edindiler? De ki, Onlar hiçbir şeye güç yetiremezlerse ve akıl erdiremezlerse de mi onları şefaatçi edineceksiniz? De ki, Şefaat tümüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin mülkü, Hakimiyet ve hükümranlığı O'nundur. Sonra, ona döndürüleceksiniz. Allah tek olarak anıldığı zaman, ahirete iman etmeyenlerin kalplerini sıkıntı basar. Ama Allah'tan başkası anıldığı zaman, hemen sevinirler ve yüzleri güler. Resulüm de ki, Ey göklerin ve yerin fatırı, yoktan yaratanı, Gaybı da, aşikarı da bilen Allah'ım. Ayrılığa düştükleri şeyler konusunda, kulların arasında ancak sen hüküm vereceksin. Eğer yeryüzünde bulunanların hepsi ve onunla beraber bir misli daha gerçekten o zulmedenlerin olsaydı, kıyamet gününde o kötü azaptan kurtulmak için elbette onları feda ederlerdi. Çünkü o gün, hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılmıştır. O gün kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara görünmüş ve kendisiyle alay etmekte oldukları şey olan o azap onları kuşatmıştır. İnsana bir zarar, bir sıkıntı dokunduğu zaman, o sıkıntının giderilmesi için bize yalvarıp dua eder, sonra kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimiz vakit, ''Bu bana ancak bilgimden dolayı verildi.'' der. Hayır, öyle değil. O bir imtihandır. Fakat onların çoğu bunu bilip idrak etmezler. Andolsun onlardan öncekiler de bunu söylemişlerdi. Ama kazandıkları şeyler kendilerine fayda vermedi. Sonunda kazandıkları şeylerin kötülükleri kendilerine isabet etti. Şunlardan zulmedenlerin de kazandıkları şeylerin kötülükleri yakında kendilerine isabet edecektir ve onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onlar bilmiyorlar mı ki şüphesiz Allah rızkı dilediğine açar, dilediğine de kısar. Muhakkak ki bunda iman eden ve iman etmek isteyen her bir kavim için ayetler, delil ve ibretler vardır. Resulüm, de ki, Rabbiniz buyuruyor ki, Ey nefisleri aleyhine, günah işlemekle ömürlerini israf eden kullarım, günahlara bulaştık diye Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz ki Allah, bütün günahları mağfiret eder, Bağışlar. ''Muhakkak ki o gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Sonra o kıyamet gününde size yardım edilmez.'' Siz farkında değilken, o azabın size ansızın gelmesinden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeli olan Kur'an'a tabi olun. Kişinin yana yakıla, Allah'a yakınlık konusunda yaptığım kusurlardan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Allah'ın rasulleriyle ve ayetlerle alay edenlerdendim diyeceği, veya Allah bana hidayet verseydi elbette ben de muttakilerden Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlardan olurdum diyeceği, yahut azabı gördüğü zaman keşke benim için bir kez daha dünyaya dönmeye imkan bulunsa da muhsinlerden, güzellik yapıp güzel olanlardan olsaydım diyeceği, o günden sakınıp Kur'an'a tabi olun. Onlara o gün şöyle diyeceğiz. Hayır, dönemeyeceksiniz. Andolsun ayetlerim sana gelmişti de, sen onları yalanlamış, onlara karşı kibirlenip büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştun. Resulüm, kıyamet gününde Allah hakkında yalan söyleyenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. Allah'a karşı büyüklük taslayıp kibirlenenlere cehennemde yer mi yok? Ama Allah o gün takva sahiplerini, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanları, faziletleri olan imanları ve amelleri sebebiyle kurtuluşa erdirir. Onlara hiçbir kötülük dokunmaz ve onlar mahzun da olmazlar. Allah her şeyin yoktan yaratıcısı, Halik'ıdır ve O her şeye vekildir. Her konuda güvenilmesi gereken tek zaattır. Göklerin ve yerin anahtarları, mutlak hükümranlığı O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte onlar, hüsrana uğrayanların ta kendileridir. De ki, Ey cahiller! Bana, Allah'tan başkasına olup kulluk etmemi mi emrediyorsunuz? Resulüm, and olsun sana ve senden önceki Resullere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a şirk koşarsan, Amelin mutlaka boşa gider ve elbette hüsrana uğrayanlardan olursun. Hayır, asla böyle yapma. Yalnız Allah'a olup kulluk et ve şükredenlerden ol. O kafirler Allah'ın hakkını takdir edemediler. Fakat kıyamet günü onlar görecekler ki yer tamamen onun avucunda, mülkü ve tasarrufundadır. Gökler de onun sağ eli olan kudretiyle dürülmüştür. O Allah, Subhandır. Her türlü noksanlıktan münezzehtir ve onların şirk koştuklarından yücedir. Sur'a ilk kez üflenince Allah'ın diledikleri müstesna göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de bakarsın ki onlar ayağa kalkmış, etraflarına bakınıp duruyorlar. O gün yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanmıştır. Kitap, amel defteri ortaya konulmuş, nebiler ve şahitler getirilmiş ve aralarında hak ile hüküm verilmiştir. Onlar o gün haksızlığa da uğratılmazlar. O gün herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. O gün kafirler bölük bölük cehenneme sürülür. Oraya vardıkları zaman cehennemin kapıları açılır ve cehennemin bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bu hesap vereceğiniz güne kavuşacağınıza dair sizi uyaran rasuller gelmedi mi? derler. Onlar da, evet geldi, lakin bugün kafirler üzerine azap sözü hak olmuştur derler. Onlara, içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin denilir. Rabbine karşı kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Rablerine karşı takvalı olanlar, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar ise bölük bölük cennete sevk edilir. Oraya vardıkları zaman cennetin kapıları açılır ve cennetin bekçileri onlara Selamun aleyküm, selam sizin üzerinize olsun, tertemiz geldiniz, artık ebedi kalmak üzere girin buraya derler. Onlar, hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi dilediğimiz yerinde oturacağımız bu cennet yurduna varis kılan Allah'a mahsustur derler. Allah'ın emrettiği şekilde amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir. O gün bir de melekleri Rablerini hamd ile tesbih ederek arşın etrafını kuşatmış bir halde görürsün. Artık onların da, tüm mahlukatın da aralarında adaletle hüküm verilmiş ve hamd, övme ve övülme, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur denilmiştir. Mumin Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 85 ayettir. Rahman ve Rahim olan, zahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, İsimlerinde ve fiillerinde Her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına Hamim <Sessizlik> Bu kitabın indirilmesi Aziz, alim, bütün şeref ve kudretin sahibi olan Ve her şeyi, herkesi bilen Allah tarafındandır O günahı mağfiret eden Tövbeyi kabul eden Azabı şiddetli olan, tüm mahlukatı muhabbetiyle çepeçevre kuşatan cazibe sahibidir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak onadır. Resulüm, kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Onların şehirlerde rahatlıkla gezip dolaşması seni aldatmasın. Muhakkak ki Onların varacakları yer cehennemdir. Onlardan önce Nuh Kalmi ve onların ardından Ad ve Semud gibi çeşitli topluluklar da yalanlamışlardı. Her ümmet kendi Resulünü yakalayıp onu ölümle cezalandırmaya azmetmiş ve hakkı ortadan kaldırmak için batıl şeyler ileri sürerek onunla mücadele etmişti. Bunun üzerine ben onları ansızın yakaladım ve benim cezalandırmam nasılmış gördüler. İşte böylece Rabbinin kafirler üzerine muhakkak ki onlar ateş ehlidirler sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyan ve onun etrafında bulunan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler. Bir de, iman eden kimseler için mağfiret dilerler. Derler ki, Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde, tövbe edip sana dönen ve senin yoluna tabi olanları mağfiret eyle ve onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onları da onların babalarından, zevcelerinden, Nesillerinden salih olanları da kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine koy. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olansın. Bir de onları her türlü kötü işleri yapmaktan koru. O kıyamet günü ki sen kimi kötülüklerden korumuşsan, Muhakkak ki ona rahmetinle muamele etmişsindir. İşte azim fazilet, kurtuluş ve saadet budur. O gün muhakkak ki kafirlere şöyle seslenilir. Bugün Allah'ın gazabı sizin kendinize olan kızgınlığınızdan elbette daha büyüktür. Zira siz imana davet ediliyor fakat inkar ediyordunuz. Onlar da şöyle derler, Rabbimiz bizi iki defa öldürdün ve iki defa dirilttin. Şimdi biz günahlarımızı itiraf ediyoruz. Bu ateşten bir çıkış yolu var mı? Onlara şöyle denir, Bu duruma düşmenizin sebebi şudur, Bir ve tek olan Allah'a iman etmeye çağrıldığınız zaman inkar ettiniz ona şirk koşulduğundaysa hemen o söylenenlere iman ettiniz. Artık hüküm, aleyh, kebir, anlaşılamayacak kadar yüceliğe, azamete ve büyüklüğe sahip olan Allah'a aittir. Size ayetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Fakat Allah'a yönelenden, onu bilmek ve tanımak isteyenden başkası, bunları düşünüp öğüt almaz. O halde, kafirlerin hoşuna gitmese de, dini yalnız ona has kılıp, ona hiçbir şeyi şirk koşmayarak Allah'a dua edin. O, Rafi'dir. İhlaslı kullarının derecelerini yükseltendir. Arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında, İnsanları uyarmak için kendi emrinden olan ruhu kullarından dilediği kimseye ilka eder. O gün onlar kabirlerinden çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Allah onlara, Bugün mülk, hakimiyet ve hükümranlık kimindir? diye sorar ve yine Allah buyurur ki, Bugün mülk, vahid, Kahhar, sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ve dünyadayken onun sıfatlarına, isimlerine sahip çıkanları bugün kahredecek olan Allah'ındır. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Muhakkak ki Allah hesabı süratlice görendir. Resulüm, sen, Yaklaşan gün hususunda onları uyar. Çünkü o gün dehşet içinde yürekleri ağızlarına gelir ve korkudan yutkunur dururlar. O gün zalimlerin ne candan bir dostu ne de sözü makbul bir şefaatçisi vardır. Allah gözlerin hain bakışını ve sinelerde gizlenenleri bilir. Allah hak ile hükmeder. Kafirlerin ondan başka yalvarmakta oldukları ilahlarsa hiçbir şeye hükmedemezler. Muhakkak ki Allah, evet o, semirdir, basirdir. Her şeyi, herkesi işiten ve gizli açık her şeyi görendir. Onlar, yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar, Kuvvet ve yeryüzündeki eserleri bakımından kendilerinden daha üstündüler. Hal böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Onları Allah'ın gazabından koruyan hiç kimse de olmadı. Bunun sebebi, Resulleri onlara apaçık deliller, ayetler ve mucizeler getirdikleri halde inkar etmeleriydi. Allah da onları ansızın azapla yakalayıverdi. Muhakkak ki o kavidir. Güçlü, kuvvetli ve kudretlidir. Azabı da pek şiddetli olandır. Andolsun ki biz Musa'yı, mucizelerimiz ve apaçık bir delille Firavun, Haman ve Karun'a gönderdik. Onlar, ''Bu çok yalancı bir sihirbazdır.'' dediler. Musa onlara tarafımızdan hakkı getirince, onunla beraber iman edenlerin yeni doğan oğullarını öldürün, kadınlarını yani kızlarınıysa sağ bırakın dediler. Fakat kafirlerin hilesi dalaletten başka bir şey değildir ve hep boşa çıkar. Firavun dedi ki, ''Bırakın beni Musa'yı öldüreyim.'' Kurtulmak için... İddia ettiği gibi Rabbine dua edip yalvarsın. Çünkü ben onun dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum. Musa da, ''Ben Allah'a karşı büyüklük taslayarak hesap gününe iman etmeyen her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım.'' dedi. Derken, Firavun ailesinden olup imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi. Siz bir adamı sırf Rabbim Allah'tır diyor diye öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık deliller, ayetler ve mucizeler getirmiştir. Eğer o bir yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği şeylerin bir kısmı Başınıza gelir Muhakkak ki Allah Dünya menfaati uğruna Hayatını israf eden Yalancı kimseyi hidayete erdirmez Ey kavmim Bugün Bu yerde hakim kimseler olarak Mülk ve iktidar Sizindir Fakat bize Musa'nın Vaat ettiği azap gelecek olursa Allah'ın azabından Korumak üzere Kim bize yardım edebilir Firavun dedi ki, ben size kendi gördüğümden başkasını göstermiyorum ve sizi ancak manevi olarak kemale ereceğiniz rüşt yoluna hidayet ediyorum. İman etmiş olan adam dedi ki, ey kavmim, doğrusu ben sizin üzerinize rasullerini yalanlayan o toplulukların uğradıkları o dehşetli azap günü gibi bir günün gelmesinden korkuyorum. Nuh kavminin, Ad ve Semud'un ve onlardan sonrakilerin durumu gibi bir durumla karşılaşmanızdan endişe duyuyorum. Halbuki Allah, kullarına asla zulmetmeyi murad etmez. Ey kavmim! Doğrusu ben sizin için o feryat edeceğiniz kıyamet gününden korkuyorum. O gün arkanızı dönüp kaçarsınız ama sizi Allah'tan, ve onun azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Bununla beraber Allah kimi küfründeki inadı yüzünden dalalette bırakırsa, artık onu hidayete erdirecek hiç kimse yoktur. Andolsun ki daha önce Yusuf da size apaçık deliller, ayetler ve mucizeler getirmişti de, siz onun getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durmuştunuz. Daha sonra o vefat edince, Allah ondan sonra asla bir Resul göndermez dediniz. İşte Allah, dünya menfaati uğruna hayatını israf eden şüpheci kimseleri böyle dalalette bırakır. Onlar ki, kendilerine gelmiş bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Bu durum Allah katında da İman edenlerin yanında da büyük bir gazabı gerektirir. Allah, büyüklük taslayan her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Firavun dedi ki, Ey Haman! Bana yüksek bir kule yap. Belki sebeplere, vasıta ve yollara erişirim. Göklerin sebeplerine, kapılarına varırım da, Musa'nın ilahına muttali olup, onunla karşılaşırım. Doğrusu ben onun bir yalancı olduğunu zannediyorum. Böylece Firavun'a yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve o hak yoldan alıkonuldu. Sonuçta Firavun'un tuzağı kendisine hüsrandan başka bir şey getirmedi. İman etmiş olan adam dedi ki ''Ey kavmim, siz bana tabi olun ben de sizi, manevi olarak kemale ereceğiniz rüşt yoluna hidayet edeyim. Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadır. Ama ahiret, asıl kalınacak yer işte orasıdır. Kim bir kötülük yaparsa ancak onun kadar ceza görür. Kim de kadın veya erkek, mümin olarak Salih bir amel işlerse, işte onlar cennete girecek, orada onlara hesapsız rızık verilecektir. Ey kavmim! Bana reva gördüğünüz bu eziyet nedir? Ben sizi hem dünyada hem de ahirette kurtuluşa davet ediyorum, siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye, ve hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığım şeyleri ona şirk koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi aziz, gaffar, bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve tekrar tekrar işlenen tüm günahları mağfiret eden Allah'a davet ediyorum. Hiç şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin dünyada da ahirette de çağrılmaya layık bir tarafı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır ve muhakkak dünya menfaati uğruna hayatını israf edenler, işte onlar ateş ehlidirler. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Muhakkak ki Allah kullarını hakkıyla görendir. Nihayet Allah onu kavminin kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun'un ailesini ve onun yolundan gidenleri ise azabın en kötüsü kuşatı verdi. O öyle şiddetli bir ateştir ki onlar kabirde sabah akşam ona arz olunurlar. Kıyamet saatinin gelip çattığı günse Firavun ailesini ve onun yolundan gidenleri azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. Kafirler cehennemdeki ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar o büyüklük taslayanlara şüphesiz biz dünyadayken size tabi olmuştuk. Şimdi siz ateşin birazını bizden savabilir misiniz derler. O büyüklük taslayanlarsa doğrusu hepimiz bunun içindeyiz. ''Şüphe yok ki Allah kulları arasında kat'i hükmü vermiştir.'' derler. O gün ateşte bulunanlar cehennem bekçilerine, ''Rabbinize dua edin de hiç değilse bir gün olsun bizden azabı hafifletsin.'' derler. Cehennemin bekçileri ise, ''Size rasulleriniz apaçık deliller ve ayetler getirmediler mi?'' derler. Onlar da derler ki, evet getirdiler. Bunun üzerine bekçiler şöyle derler, öyleyse kendiniz dua edip yalvarın. Halbuki kafirlerin duası dalaletten başka bir şey değildir. Muhakkak ki biz, rasullerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitlik etmek üzere ayağa kalkacakları gün olan kıyamette yardım ederiz. O gün nefsine zulmeden zalimlere mazeretleri fayda vermez. Artık onlar için lanet vardır ve yurdun en kötüsü onlarındır. Andolsun ki biz Musa'ya hidayet verdik ve İsrailoğullarına kitabı Tevrat'ı miras bıraktık. O Gönül ve akıl sahipleri için bir hidayet ve zikirdir. Öğüt ve hatırlatmadır. Resulüm, şimdi sen sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Günahın içinde istiğfar et ve akşam sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenler var ya, hiç şüphe yok ki onların sinelerinde asla erişemeyecekleri bir kibirden, büyüklük hevesinden başka bir şey yoktur. Sen Allah'a sığın. Muhakkak ki O, Semî'dir, Basîr'dir. Her şeyi, herkesi işiten ve gizli açık her şeyi görendir. Elbette Göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bunu bilip idrak etmezler. Körle gören, iman edip salih ameller işleyenlerle kötülük yapanlar bir olmaz. Ne kadar da az düşünüp öğüt alıyorsunuz. Kıyamet saati mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna iman etmezler. Ey insanlar! Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, size icabet edip duanızı kabul edeyim. Çünkü bana ibadet ederek kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Allah geceyi içinde dinlenesiniz diye karanlık, gündüzü ise çalışıp kazanmanız için aydınlık kılandır. Muhakkak ki Allah, insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin Halik'i, yoktan yaratıcısı olan Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O halde, nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar edenler, işte haktan böyle döndürülür. Allah yeryüzünü, sizin için yerleşmeye elverişli bir yer, göğü ise üstünüze bir bina, tavan kılandır. Hem size şekil verip şekillerinizi güzel kılan, hem de sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi olan Allah mübarek ve şanı yücedir. O haydır. Diridir ve her şey onunla diridir. Ondan başka ilah yoktur. O halde dini yalnız ona has kılarak ve ona hiçbir şeyi şirk koşmayarak ona dua edin. Unutmayın... Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Resulüm, de ki, Bana, Rabbimden apaçık deliller, ayetler ve mucizeler gelince, sizin Allah'tan başka dua edip yalvardıklarınıza olup kulluk etmekten, kesin olarak men edildim ve bana, alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. O, sizi önce topraktan, sonra bir nutfeden, dökülen bir damla sudan, sonra alakadan, bir kan pıhtısından yaratan, sonra sizi bir bebek olarak anne karnından çıkaran, sonra güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. İçinizden daha önce vefat edenler de vardır. Allah bunları belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar. O hayat veren ve öldürendir. O bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da hemen verir. Resulüm, Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Haktan nasıl da döndürülüyorlar. Onlar kitabı ve rasullerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Artık onlar yakında gerçeği bilip anlayacaklardır. O zaman onların boyunlarında demir halkalar ve zincirler bulunur. Onlar kaynar suda sürüklenecekler sonra da ateşte yakılacaklardır. Sonra onlara denilir ki, ''Şirk koştuklarınız hani nerede?'' ''Allah'tan başka sığındıklarınız.'' Onlar bizi yüzüstü bırakıp bizden kayboldular. Daha doğrusu biz önceden nefsimizden başka hiçbir şeye tapmıyormuşuz derler. İşte Allah kafirleri böyle dalalette bırakır. Devamında, Onlara denir ki, bu azap sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanızdan ve böbürlenmenizden ötürüdür. İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Onun için Resulüm sen sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana dünyadayken onları helak ederek göstersek veya seni daha önce vefat ettirsek de sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Andolsun ki biz senden önce de rasuller gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var. Nitekim Allah'ın izni olmadan hiçbir Resulün bir ayet ve bir mucize getirmesi mümkün değildir. Allah'ın emri gelince de hak yerine getirilir ve mucize gerçekleşir. O zaman da bunu batıl sayanlar hüsrana uğrar. Allah kimine binesiniz, kimini de yiyesiniz diye sizin için hayvanları nimet kılandır. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Gönüllerinizdeki bir arzuya onlara binerek ulaşırsınız. Hem onlar üzerinde hem de gemiler üzerinde taşınırsınız. Böylece Allah size ayetlerini gösterir. Şimdi Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz? Resulüm, onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Halbuki onlar kendilerinden daha çok, kuvvet ve yeryüzündeki eserleri bakımından da daha şiddetliydiler. Fakat kazandıkları şeyler onlara hiçbir fayda sağlamadı. Öyle ki Resulleri onlara apaçık deliller, ayetler ve mucizeler getirince onlar kendilerinde bulunan beşeri bilgiden dolayı şımardılar da azabımızı alaya aldılar. Sonunda alaya aldıkları azap onları kuşatı verdi. Onlar o Çetin azabımızı gördükleri zaman tek olan Allah'a iman ettik ve ona şirk koştuğumuz şeyleri de inkar ettik derler. Fakat azabımızı gördükleri zaman kafirlerin imanları kendilerine fayda vermez. Allah'ın kulları hakkında sure gelen sünneti, kanunu ve adeti budur. İşte orada kafirler hüsrana uğramışlardır. Fussilet Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 54 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden, Allah'ın adıyla Allah adına. Hamim Bu Kur'an, Rahman, Rahim, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden, Allah katından indirilmiştir. Bu, bilen, anlayıp idrak eden bir kavim için Arapça bir Kur'an olarak, ayetleri ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır. Bir müjdeci ve uyarıcıdır. Fakat insanların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar ayetlerimizi işitmezler. Resulüm, onlar sana dediler ki, Bizi davet ettiğin şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Sana asla iman etmeyeceğiz. Kulaklarımızda bir ağırlık vardır. Seni asla dinlemeyeceğiz ve seninle bizim aramızda bir perde vardır. Senin gösterdiğin hakikate asla bakmayacağız. Onun için sen istediğini yap. Şüphesiz biz de istediğimizi yapanlarız. Resulüm, de ki, ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Fakat bana ilahınızın vahid, sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona iman edip dosdoğru yolda olun ve ondan mağfiret dileyin. Böyle yapmazsanız müşrik olursunuz ve müşriklerin vay haline. Onlar ki zekatı verip nefislerinin cimriliğini temizlemeye çalışmazlar ve onlar ahireti yok sayıp o gün hiç gelmeyecekmiş gibi yaşayan ve onu inkar edenlerin ta kendileridir. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlar için kesintisiz bir mükafat vardır. De ki, gerçekten siz arzı iki günde safhada yaratanı inkar edip ona, mülkünde ortak olan eşler mi koşuyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir. O, yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi, orada bereketler meydana getirdi ve dört günde, dört safhada, orada rızık arayanlar için ihtiyaçlarına uygun gıdalar takdir etti. Sonra, duman halinde bulunan göğe yöneldi, ona ve yeryüzüne, İsteyerek veya istemeyerek gelin buyurdu. İkisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde safhada yedi gök olarak yaratmayı takdir etti ve her göğe görevini vahyetti. Biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik ve onu yıkılmaktan koruyarak muhafaza ettik. İşte bu, aziz, alim, bütün şerefin ve kudretin sahibi olan, her şeyi ve herkesi bilen Allah'ın takdiridir. Resulüm, buna rağmen onlar yine de yüz çevirirlerse, onlara de ki, ben sizi Ad ve Semud'un başına gelen yıldırım gibi bir yıldırım azabına karşı uyardım. Hani Resulleri onlara, önlerinden ve arkalarından gelerek her türlü delili ve mucizeyi getirerek, Allah'tan başkasına abd olup kulluk etmeyin demişlerdi de onlar, eğer Rabbimiz dileseydi, Resul olarak elbette melekler indirirdi. Onun için biz seninle gönderilenleri inkar ediyoruz demişlerdi. Ad kavmi ise, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladı, ve bizden daha kuvvetli kim var dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Bir de onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o azabı aralıksız kara bir günde dehşetli bir kasırga gönderdik. Ahiret azabıysa elbette daha rezil ve rüsva edicidir. O gün onlara yardım da edilmez. Semud kavmine gelince biz onlara hidayet vermiştik. Ama onlar hidayete karşı körlüğü sevip tercih ettiler. Böylece kazanmakta oldukları günahlar yüzünden aşağılayıcı ve alçaltıcı azabın yıldırımı onları yakalayıverdi. İman edenleri ve takva sahibi olanları, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanları ise o azaptan kurtardık. Allah'ın düşmanları ateşe sevk edilmek üzere toplandıkları gün hepsi bir araya getirilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman kulakları, gözleri ve derileri Yaptıkları şeyler hakkında Onların aleyhine şahitlik eder Derilerine Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler Onlar da derler ki Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu Sizi ilk defa yaratan O'dur Ve siz yine O'na döndürülüyorsunuz Siz günah işlerken Kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Aksine yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. İşte bu sizin Rabbiniz hakkındaki zannınızdı. O zan sizi mahvetti ve bugün hüsranı uğrayanlar olarak kabirlerinizden dirilip sabahladınız. ''Rasûlüm, şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir. Ve eğer yaptıklarından dolayı hoş görülmek isterlerse onların özürleri de kabul edilecek değildir. Ayrıca küfürlerinde inat etmelerinden dolayı dünyada biz onlara bir takım kötü arkadaşlar musallat ettik de onlar önlerinde ve arkalarında bulunan şeyleri kendilerine süslü gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan topluluklarıyla ilgili o azap sözü onlar için de hak oldu. Kuşkusuz onlar hüsrana uğrayanlardır. Bir de kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. O okunduğunda boş sözler söyleyerek gürültü yapın. Belki ona galip gelirsiniz. Dediler, biz ahiret günü o kafirlere mutlaka şiddetli bir azap tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası olan ateştir. Bizim ayetlerimizi inkar ettiklerinden dolayı orada onlara ceza olarak ebedi kalacakları yurt olan cehennem vardır. Kafirler o cehennemde derler ki, Rabbimiz cinlerden ve insanlardan bizi dalalete düşürenleri bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece onlar aşağılıklardan olsunlar. Öte yandan o gün Rabbimiz Allah'tır deyip sonra ihlasla dost doğru olanların üzerine melekler iner ve onlara derler ki, Korkmayın, üzülmeyin ve size vaat olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında olduğu gibi ahirette de sizin dostlarınızız. Hem orada sizin için canlarınızın çektiği her şey vardır ve istediğiniz her şey orada sizin için hazırdır. Bu gafur ve rahim olan, her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah tarafından bir ağırlamadır. Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Resulüm, iyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü sana yakışan en güzel şekilde sav. Sonra bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dostun olu vermiş. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Yine buna ancak hayırdan büyük nasibi olanlar kavuşturulur. Resulüm eğer şeytan bir kışkırtmayla seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. O seni korur. Çünkü O, Semidir, Alimdir. Her şeyi, Herkesi işiten ve bilendir. Gece ve gündüz, Güneş ve Ay, O'nun ayetlerindendir. Eğer siz, O'na abd olup kulluk ediyorsanız, Güneş'e de, Aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar, Buna rağmen yine de büyüklük taslarlarsa bilsinler ki, Rabbinin yanında bulunan melekler, gece gündüz hiç usanmadan onu tesbih ederler. Senin yeryüzünü, boynu bükük, kupkuru görmen de onun ayetlerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman, harekete geçip kabarır. Ona hayat veren elbette ölüleri de, Muhyi ismiyle diriltir. Muhakkak ki O, Allah, her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Şüphesiz ayetlerimiz hakkında ilhat edenler, doğruluktan ayrılıp eğriliye sapanlar, zalimler, bize gizli kalmaz. O halde kıyamet gününde ateşe atılan mı daha hayırlıdır, yoksa, oraya güven içinde Rabbinden emin olarak gelen mi? Siz dünyada dilediğinizi yapın. Muhakkak ki O, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Şüphesiz o gün, kendilerine zikir olan bu Kur'an geldiğinde O'nu inkar edenler, bunun sonucuna katlanacaklardır. Halbuki O, elbette aziz, şerefli ve insanı şereflendiren bir kitaptır. Ona önünden de ardından da batıl gelemez. O, Hakim, Hamid, her işinde hikmet ve hayır olan ve bütün hamdların, övgülerin kendisine ait olduğu Allah tarafından indirilmiştir. Resulüm, sana söylenen senden önceki rasullere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Şüphesiz ki senin Rabbin hem mağfiret sahibi hem de elem verici, iç yakan bir azap sahibidir. Eğer biz onu yabancı dilde bir Kur'an kılsaydık, onun ayetleri anlayacağımız bir dilde olmalı ve ayrıntılı bir biçimde açıklanmalı değil miydi? Arap olana yabancı dilden kitap olur mu? Diyeceklerdi. De ki, o sadece iman edenler için bir hidayet ve onların gönülleri için bir şifadır. İman etmeyenlere gelince onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve o, Kur'an, onlara bir körlüktür, tamamen kapalıdır. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar da Kur'an'da ne söylendiğini anlamıyorlar.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 Derin bir şüphe içindedirler Kim salih bir amel işlerse Bu kendi lehinedir Kim de bir kötülük yaparsa O da kendi aleyhinedir Senin Rabbin Kullarına asla zulmedici değildir